Kıymetli izleyenlerimiz, alalımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Gaziantep'ten Yusuf Öztürk, şeytan muaviye ile konuşurken sen kovulmuş, isyankar ve itaatsizsin dedi. Şeytan ona tahta bu oyun vardı, değiştirmeye salahiyetim yoktu, oynadım ve kötü oldum. Benim isyanım itaatsizlikten değil aşktandı. ''Biz bu aşkı yaşamadık mı? Bu sevdayı, bu sevdayı tatmadık mı?'' dedi. Doğru mudur? Bu şeytana verilen bir rol müydü? Evet. Bu kesinlikle doğru değildi, kesinlikle yanlıştı. Kesinlikle bu Allah'a iftiradır. Bu iblisin sözüne benziyor. Evet. Böyle bir şey olmamıştır, böyle bir şey yoktur zaten. İblisin Allah'a itiraz etmesi Sevgisinden, aşkından dolayı değil, kibrinden dolayıydı. Allah öyle buyurdu ayet-i İblis kibirlendi, secde etmedi. Kibirlendi, kibrinde direndi. Eba stekber buyurdu. Hem kibirleniyor, yetmez. Hatasını, yanlışını bildikten sonra da o kibrinde direniyor, yanlışında direniyor. Daha önce de iman etmemişti diyorum onun için. Evet. Her ne kadar genel manada iman etmiş olsa bile İslam'ı kabul etmiş olsa bile Allah'a iman etmemiştir. Tafsili olarak iman etmemiştir. Eğer Rabbeni tanısaydı, sevseydi Allah'ın emrine itiraz etmezdi. Ben ondan hayırlıyım demezdi. Allah secde et dediğinde fikir yürütmezdi. Aklını kullanıp ben ondan hayırlıyım demezdi. Dolayısıyla onun itirazı, onun küfrü aşkından, imanından dolayı değil, kibrinden dolayıdır. Ama Adem de itiraz etti. Adem de unuttu. Yanlış yaptı. Asi oldu. Adem Rabbinin emrine karşı asi oldu buyurdu ayet-i kerimede. Ama onu anladığında ne yaptı? Tevbe etti. İstiğfar etti. Eğer sen bize merhamet etmezsen, bizi mağfiret etmezsen, biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Dedi. Ama iblis tersini söyledi. Ben haklıyım dedi. Hala aklına iman etmiş. Aklını Allah'ın emrinden önce tutuyor. Allah'a göre demiyor, bana göre diyor, bence diyor. Eğer Allah'a iman etseydi, Rabbim ne dediyse O der, melekler gibi O da secde ederdi. Evet, O'nun isyanı, köfrü, aşkından, muhabbetinden değil, tam tersine aklından dolayıdır. Ama aklını kullanırken, kendini haklı çağırmak için bunu söylüyor. Böyle düşünüyor ya da. Bu bizim için ayrıca bir ayet. Allah bunu bize anlatıyorsa bizim buradan ders çıkarmamız gerekir. Eğer herhangi Allah'ın bir emrine karşılık biz de aklımızı kullanıp bence dersek, bana göre dersek iblisin durumuna düşeriz. Dolayısıyla Rabbimize iman etmemiş oluruz. Rabbimizin ayetlerine karşı kibirlenmiş oluruz. Rabbimizin ayetlerini kendi aklımızla, ilmimizle hükümsüz bırakmaya çalışmış oluruz ki bu tam iblisleşmektir. Tam iblisi bir hal, iblisi bir tavurdur. Ama Adem'i tavır böyle değildir. Adem'i tavır tam nedir Eğer Rabbi bir şeyi emretmişse, gereğini yapmaya çalışır ama unutursa Sonra yanlış yaptığını anlarsa ne yapar? Hemen tövbe eder, hemen istiğfar eder, hemen feryat eder, secdeye kapanır, Rabbine yalvarır, af diler, mağfiret diler, rahmet diler. Bizim de kendimize bakmamız gerekir. Acaba yanlış yaptığımızda ya da yanlış fikirler, düşünceler, vesileler bize geldiğinde ortaya koyduğumuz tavır Hazreti Adem'in tavrı yoksa İblis'in tavrı müydür? eğer iblisin tavrıysa, ben haklıyım diyorsak, günahımızı, yanlışımızı, şirkimizi savunuyorsak, Allah'ı suçlarcasına bir tavırda bulunuyorsak, evet bu durumda tam iblis olmuş, iblise tabi olmuşuz. Ama tövbe ediyorsak, istiğfar ediyorsak, af diliyor, mahfiret diliyorsak, evet bu durumda Hazreti Adem gibi yapmış oluruz, adam oluruz o zaman, Adem oluruz. Yoksa iblis olur, iblise tabi olan şeytanlar gibi olur, şeytan olmuş oluruz. Evet bu ayet bize, onun için bizim buradan çıkarmamız gereken ders de budur. Hiç kimse, işte ben Allah'ı sevdiğim için, Rabbimi sevdiğim için böyle yanlış yapıyorum diyemez. Ona karşı geliyor veya ona itiraz ediyorum diyemez. Bunu söylediğinde iblis gibi olur. Evet, Aşık, gerçek manadaki aşık, evet, Resulullah Efendimiz'dir. Evet, peygamberlerdir. Onlarla beraber olanlardır. Ona tabi olanlardır. Hiç Resulullah Efendimiz'den ya da peygamberlerden Allah'a bir itiraz hali görüyor muyuz? Ya da işte o aşıklığından dolayı böyle yapmış, böyle yanlış yapmış, böyle konuşmuş diyor muyuz? Diyebiliyor muyuz? Diyemeyiz. Niye? Çünkü gerçekten Allah'ı seviyor, Allah'a aşıktır. Bununla beraber o aşk, o muhabbet e, mevcut olduğu halde bir de tam onun gibi bir de haşyet mevcut onda. Yani o haşyetle o muhabbet arasında tam ortada dengede duruyordur. Rabbine karşı edeplidir. Haşyet duyuyor. Neden? Çünkü Rabbinin büyüklüğünü biliyor. Rabbinin güzelliğini biliyor. Kendi arziyetini biliyor. Hiç bir kul Allah'a olmuş, Rabbini bilen, Rabbini tanıyan, varlığının bütünüyle Allah'a ait olduğunu bilen bir kul, hiç Rabbine itiraz edebilir mi? Onun boynu daima büküktür. Daima günül itibariyle secdededir. Daima Rabbinin emrine karşı işittik ve itaat ettik der. Evet. Onun için her konuda edep sahibidir. Rabbine karşı edeplidir. Rabbinin makamına karşı haşyet halindedir. hoşu halindedir. En çok Rabbini bilenler, en çok onu sevip, en çok ondan haşyet duyanlardır. Dolayısıyla hiçbir şekilde itiraz etmeyen, hatta itiraz etme gücünü kendisinde bulamayanlardır. Böyle bir şey bulamaz. Onun için ne diyoruz? Eğer bir kulda iman tecelli etmişse, Allah'ın muhabbeti tecelli etmişse, Allah'ın isimleri tecelli etmişse, Allah zatıyla sıfatıyla tecelli etmişse, onda benlik olmaz. Onda bence demek olmaz, bana göre demek olmaz. Yok eğer Allah'tan mahrum kalmışsa bence der, bana göre der. Ben böyle düşündüm der, benim ilmime göre, aklıma göre der. Veya böyle düşünebilir. Orada o gönülde Allah tecelli etmemiştir. O gönülde, böyle bir gönülde imanı olmaz. İmanı kadar Allah'a karşı muhabbeti ve haşiyeti vardır. İkisi beraberdir. Onun için Allah'a karşı böyle pervasızca konuşan, Allah'a olan muhabbetinden ya da samimiyetinden dolayı böyle söylediğini söyleyen, eğer biri varsa bilelim ki o Allah'a iman etmemiştir. O müşrik biridir. O kafir biridir. O iblise tabi olmuş biridir. Evet. Onun için onun imanı ne kadarsa evet. ona göre haşyeti vardır. Ona göre de Allah'a karşı edebi vardır. Edeplidir. Rabbine karşı edeplidir. İnsanlara karşı edeplidir. Mahlukata karşı edeplidir. İmanla edep, haşyet birbirinden ayrılmaz. Bu bir bütündür. Üçü aynı şeydir. Evet, bunu böyle anlamak lazım. Bu bir iftira, bir hikaye, bir uydurma, söz, laf. Efendim, bir hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hocam, başka bir kadınla yaşıyor. Üç tane ufak çocuğum var. En küçük, en küçük sekiz aylık çaresizlikten kadına beddua ediyorum. Ama yine de korkuyorum, bu zina yapanların ahiretteki günahı büyük olur mu? zenedeki günahı ayrı, bir de kendi çocuklarını böyle mahdur etmesi ayrı. Onları üzmesi ayrı. Mutlaka iki kişi evlendiğinde Allah'tan birbirlerine emanet olmuş olurlar. Birbirleri için huzur olsun diye, sükun olsun diye muhabbet olsun diye, birbirlerini taşısınlar diye Allah adına söz kesilmiş. Buna mutlaka riayet etmek gerekir. Eğer riayet edilmezse bu durumda Allah'ın emri ciddiye alınmamış, Allah adına kesilen o söz ciddiye alınmamış demektir. Birbirimize Çamurdan bir varlık olarak bakmışız demektir. Onun için karşımızdakine baktığımızda onun gönlünü görmemiz gerekir. Gönlünü anlamamız gerekir. Onun gönlünün hesabını yapmamız gerekir. Evet. Böyle bir suç Allah'ın gazabına sebep olur. Ve dua etmek değil, bize düşen dua etmektir. Allah hidayet versin. Allah onların doğruyu, hakkı anlamaları için onlara yardım etsin. Allah onları şeytanın elinden kurtarsın deyip dua etmek lazım. Evet, dua her zaman için hayırdır. Evet. Efendim Mardin'den Mehmet Emin Irmak bir efendim <gülüyor> geçen geçen sefer El Gafur sohbetinizi dinledim. Orada Resulullah Efendimiz zamanında Münafık olan sahabe salabeden bahsettiniz. Ben de bazen nefsim tarafından ağır tahribatlar alıyorum. Allah'ın gerçekten affetmediği haller var mı? Allah'ın insana tanıdığı imkanların sınırı var mı? Bazen nefsim tarafından ağır tahribatlar alıyorum. İnsan ne kadar tahribata uğrarsa eski muhabbet halini kazanabilir mi? Evet. Allah'ın affetmediği, mağfiret etmediği hiçbir günah yoktur. Öyle buyurdu. Allah bütün günahları affeder ama şirki affetmez buyurdu. Eğer işlediğimiz günah şirkse bunun bir de sınırı vardır. Sınır. Eğer o sınıra gelirsek, nasıl sınıra geliriz? Allah tekrar tekrar bize Doğruyu anlama imkanı verir. Doğruyu yapma imkanı verir. Bize tekrar tekrar kazanmamız için ikramda bulunur. Kazanalım diye. Anladığımız halde eğer bile bile o şirki işlersek evet Allah'ın bize tanıyacağı imkanın sonuna gelebiliriz. Mesela bunlar nasıl durumlardır. Evet, öyle bir hal alır ki kul Allah onun kalbini mühürler. Bu onun günahından, yanlışından dolayı değildir. Bu onun şirkinden dolayıdır. Bu onun Allah'a itiraz etmesinden dolayıdır. Rabbini ciddiye almayışından dolayıdır. Allah'a karşı edepsizce, harinden tavrından dolayıdır. Ben biliyorum demesinden dolayıdır. Bununla beraber Allah'ın ciddiye aldığını ciddiye almamaktan dolayıdır. Allah'ın sevdiğini ya da sevdiklerine haksızlık ettiğimizden dolayıdır. Bile bile yaptığımızdan dolayıdır. Mesela ne buyurdu? Kim benim velime boğaz ederse onu harb ilan ederim. Evet. Ne demek istedi? Bundan sakın dedi. Sakın böyle yanlış yapmayasın dedi. Sen kulsan, kulluğunu bil. Benim hesabımı yap dedi. Benim sevdiğimi sev, sevmediğimi sevme. Buna beraber, eğer biri Allah'ın yolunu eğri göstermeye çalışırsa, dost doğru yolunu eğri göstermeye çalışırsa, Allah onun kalbini mühürler. Yani, onun yaptığı yanlışlar, sadece kendine ait değil, başkasına da zarar verir. Evet, o e, tanıdığı imkanın bir sonu vardır. Onun için kulun Rabbinden haşyet duyması gerekir. Onun için söyledim. Ne kadar imani varsa o kadar haşyeti olur, o kadar edebi olur. Yoksa imani var, edebi yok. Böyle iman olmaz. Haşyet, muhabbet, edep üçü birdir. Evet, bir olan üçlüdür. Kul ne kadar Rabbini seviyorsa Rabbini kaybetmemek için onun sevgisini kaybetmemek için öylesine de haşyet duyar. Dolayısıyla Rabbine karşı öyle de edeplidir. Rabbine, Rabbinin makamına saygı duyar. Rabbinin hakkını teslim eder. Rabbine ters düşmez. Rabbinin güzel dediğine yanlış demez. Rabbinin hak dediğine batıl demez. Rabbinin güzel dediğine çirkin demez. Böyle olursa ne olur? Allah'a karşı ilahlık iddia etmiş olur. İster bunun farkında olsun, ister bunun farkında olmasın. Nefsini ilah edinmiştir. Öyle buyurdu Ayet-i Kerime'de. Nefsini ilah edineni gördün mü? Nefsini ilah edinenler. Bu nefsini ilah edinmektir. Allah'ın ilahlığını kabul etmemektir. Kendi nefsinin ya da şeytanın verdiği o vesveseyle ilahlık taslamaktır. Böyle bir kalbi, böyle bir gönlü Allah mühürler ona bir süre tanır. Tekrar tekrar ona imkan verir. Dönme imkanı, iman etme imkanı, şirkten kurtulma imkanı, o şirkine tövbe etme, istiğfar etme imkanı verir. Ama kul buna devam ederse buna beraber Allah oğlunu bilendir. Eğer Allah onda bir hayır olmadığını görürse kalbini mühürler. Evet ne buyurdu ayet-i kerimede? Evet onlar Allah'ın ayetlerini işitmiyorlar, duymuyorlar. Allah onlarda bir hayır görseydi onlara iştirirdi. Allah biliyor. Yaratan, yarattığını bilmez mi dedi. Yani ona sonuna kadar imkan tanır. Ne zaman ki artık onun iman etme, tövbe etme imkanı olmadığında Allah kapıyı ona kapatır, kalbini mühürler. Artık işi bitmiştir. Artık o, eğer ben Müslümanım diyorsa, müminim diyorsa o artık münafıktır. Artık o iki yüzlüdür. Evet, bunun bir sonu vardır. Bunun için Allah'tan haşyet duymak gerekir. Evet, Allah'a karşı edepli olmak gerekir. Şirke, evet. Şirkten uzak durmak gerekir. Hata, kusur, yanlış, günah başka şey. Söyledim. O risonuna kadar mahfiret eder ama bir de Allah cehenneme gidenleri anlatırken günahı kendisini çepeçevre kuşatmış olanlar cehennemliktir dedi. Öyle ki artık o bütünüyle o günah olmuştur. Evet, bir de bunlar cehenneme gider dedi. Günahımızın bizi kuşatmasına, çepeçevre kuşatmasına müsaade etmeyelim. Arada bir yanlış düşmek başka bir şeydir. Günahımızın bizi çepeçevre kuşatması başka bir şeydir. Evet, bunun için yapmamız gereken şey tevbe etmektir, istiğfar etmektir, Rabbimize sıkınmaktır, Rabbimizden yardım dilemektir. Allah nesirdir yardım edendir. Allah Hafizdir, muhafaza edendir. Allah'ın yardımını isteyeceğiz, bizi muhafaza etmesini isteyeceğiz. Göreceğiz ki Rabbimiz bize yardım eder. Bununla beraber bizi muhafaza eder. Evet. Kul ona sığınırsa elbette ki Allah kulunu korur. Efendim Denizli'den Mikail Aslan, selamun aleyküm, hayırlı, hayırlı geceler. Şeyler. Rabbim sohbetinizi daim eylesin, Rabbim Efendimiz'den razı olsun. Bizleri de Efendimiz'e layık evlad eylesin. İnşallah. Amin. Sorum, bir mürşid-i kamil onu yetiştiren zat için, hocası için evladını ya da dervişini feda edebilir mi? Manevi zahiri olarak, şimdiden Allah sizlerden razı olsun. Seviyoruz sizleri inşallah demiş. Allah razı olsun. Cevap kesinlikle hayır. Hiçbir şekilde. Çünkü derviş mürşide ait değildir. Derviş mürşide emanettir. O emaneti hiçbir şekilde feda etmesi mümkün değildir. Ne zahiri ne de batini. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey düşünülemez. Mürşidin işi kendisine emanet edilen Allah'ın gurrünü Allah'a taşımaktır. Onu temizlemektir. Nefsini tezkiye etmektir. Gönlünü cennete döndürmektir. Onu, o gönül alemini Allah'ın muhabbetiyle doldurmaktır. Onu Allah'a, Allah'ı ona sevdirip, onu Allah'a taşımaktır. Allah'a yakın etmektir. Nasıl ki mürşid-i kamil böyleyse, mürşid böyleyse, aynı şekilde onun mürşidi de öyledir. Buna müsaade etmez, böyle bir şey olmaz. Her ne yaparsa yapsın, mutlaka o dervişe lazımdır, gereklidir, onu taşımak içindir. Evet, Allah'a yaklaştırmak içindir. Allah'a dost yapmak içindir. Evet, Böyle bir şey düşünlemez. Böyle bir düşünce yanlış bir düşüncedir. Böyle bir şey yoktur, böyle bir şey olmaz. Efendim Gaziantep'ten Yusuf Öztürk Hayatta olmayan bir mürşide tabi olunabilir mi? Evet. Bu hayatta olmayan bir mürşide tabi olunur mu? Kesinlikle hayır. Tabi olmak için, tabi olabilmek için mürşidin hayatta olması gerekir. Mürşidin onunla beraber olması gerekir. Onunla irtibat halinde olması gerekir. Gerektiğinde Evet, halini ona arz edebilmesi gerekir. Manevi olarak yardım ederken de onun hayatta olması gerekir. Hayatta olmayanlar dünyadaki vazifelerini yapmışlar, tamamlamışlar ve ahirete göçmüşlerdir. İş onların değildir, vazife onların değildir. Çünkü onların vazifelerini tamamlamışlar. Hayat baştan sona imtihan. Bu imtihan yaşayanların imtihanidir, öğrenlerin değil. Onun için mürşidin hayatta olması gerekir, onunla beraber olması gerekir, ona aynı şekilde yolu göstermesi gerekir. Bir sorunun sıkıntısı olduğunda da onu arz edebilmesi gerekir ki o ona yolu göstersin. Bununla beraber vazife hayatta olanımdır. Eğer hayatta olanlar vazifeyi yapıyorsa, öbür tarafa gitmiş, vazifesini tamamlamış biri gelip burada vazifeyi yapar mı? Hayır, bu kendi kendini kandırmaktır. Ya da rüyada gördüm işte vefat etmiş bir zat senin mürşidin benim, ben sana yardım ederim dediyse gördüğü evet bir zat, bir mürşidi kamil değil bir iblisi görmüştür, şeytani görmüştür, ona hile yapıyor. Evet, kul yanlış yapınca ona sen yanlış yapıyorsun diyebilmelidir. Onun için mürşidin hayatta olması gerekir, yakın olması gerekir Gerektiğinde ona soru sorabilmesi gerekir. Halini arz edebilmesi gerekir. orunda da ona yol göstermesi gerekir. Yoksa falanca zata tabi olmuşum, türbeye gidiyorum. Türbeye gidiyorsun ama sana bir şey söylemiyor. Sana bir şey söylemesi gerekir. Sana anlatması gerekir. Seni yürütmesi gerekir. Senin de onu dinlemen gerekir. Evet. Allah'ın adeti böyledir. Vazife ölünce tamamlanmış olur. Hayatı yaşayanlar beraber, hep beraber kazanmak için imtihandadırlar. İmtihan, kazanma imkanıdır. Mürşid, dervişleriyle beraber kazanır, onlara yardım ederken. Dervişler o yardımı alırken Allah yolunda yürüyüp kazanır. İmtihan, hayatta olanlarındır öbür tarafa gidenler imtihanlarını tamamlamışlardır. Kazanma imkanları da bitmiştir. Evet. Efendim, Bursa'dan güzin durmuş Ali İmran Suresi 37. ayette geçen hesapsız rızık nedir? Biz bu nimete nasıl kavuşabiliriz? Evet. Bir e, hesapsız rızık vardır. Bir de e, hiç ummadığınız yerden Allah sizi rızıklandırır. Kardeşimizin söylediği Meryem suresindeki rızıktır. O hesapsız rızık değil. O hiç ummadığınız yerden Allah sizi rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam her Meryem'in yanına girdiğinde yanında bir rızık bulurdu. Bu sana nereden geliyor dediğinde o Allah'tan geliyor derdi. Bu hiç ummadığı yerden Allah'ın onu rızıklandırmasıdır. Sebepsiz olarak, vesilesiz olarak ona ikram etmesidir. Bir de Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah dilediği kimseler için rızkı daraltır. Dilediğine rızkı genişletir. Dilediğine de hesapsız rızık verir. Bu dünya hayatını yaşarken bir imtihan sebebi imtihan vesilesidir. Hesapsız rızık. Aynı şekilde hiç ummadığınız yerden Allah sizi rızıklandırır. Bu da zahiri olarak bir rızıklandırması vardır. Umadığı yerden bir de manevi olarak hiç umadığı yerden vesilesiz olarak rızıklandırması vardır. İkram etmesi vardır. Veya olan bir rızka bereket vermesi vardır. Evet. Bunun için buna e, ihtiyaç duymuş olmak gerekir. Muhtaç olmuş olmak gerekir. Böyle bir ihtiyaç yokken yani Allah bana havadan bir ves vesilesiz rızık versin dersek bu doğru olmaz. Bununla beraber e, Hz. İsa'nın havarileri söylenmişlerdi. Allah gökten bize bir sofra indirebilir mi? Dediler. Hz. İsa ne buyurdu? Elbette ki Allah bunu indirmeye kadirdir. Allah ne buyurdu? O'nu size Indireceğim, ikram edeceğim. Ama siz bunu gördükten sonra, bunu tattıktan sonra sizden kim dönerse alemlerde hiç kimseye yapmadığım azabi ona yaparım dedi. Evet. Alemlerde hiç kimseye yapmadığım azabi ona yaparım. Allah bir kuruna böyle manevi bir ikramda bulunduğunda özel bir ikramda bulunduğunda bunu isterse bir vesileyle ikram etsin. isterse vesilesiz özel bir ikramda bulunsun. Eğer o ikramdan sonra eğer o kul dönerse, o kul o nimetten şüphe duyarsa veya herhangi bir şekilde bahane üretip onu inkar yoluna giderse. Evet ne buyurdu? alemlerde hiç kimseye yapmadığım azabı ona yaparım dedi. Onun için Resulullah Efendimiz mesela mucize göstermekten çok korkmuştur. Çünkü mucize gelse onlar da o mucizeyi kavmi o mucizeyi görse buna rağmen iman etmeseler Allah'ın gazabı gelir. Onun için hiç mucize istememiştir. Ya Rabbi şu mucizeyi bu kavme göster dememiştir. Biliyor çünkü. Hatta mucize geleceği zaman korkup endişe etmiştir. Onu böyle baş gözüyle görmeyene kadar hala mazeretleri var demektir. Hataları, kusurları, yanlışları, şeytanın verdiği vesveseler hala evet afolunuyor demektir. Ama gördükten sonra onu tattıktan sonra eğer itiraz ederse alemlerde hiç kimseye yapmadığı azabı ona yapar. Onun için böyle şeyleri istemek doğru değildir. Allah ikram ederse o olur. Bize düşen evet, kul olmaya çalışmaktır. Nimeti almaya çalışmaktır. En büyük nimet Allah yolunda sirat-i müstakim üzere olmaktır. En büyük nimet Allah'ı sevmektir. Allah'ın bizi sevmesidir. En büyük nimet O'na olan kulluğumuzdur. En büyük şeref O'na olan kulluğumuzdur. Eğer Allah diyebiliyorsak, secde edebiliyorsak, secdede gözyaşı dökebiliyorsak, işte nimet bu. İkram budur. Ya Rabbi seni seviyorum dediğimizde, her zerremizle bunu tadıyorsak, en büyük nimeti almışız. Bu nimet bize Allah'ın yakınlığını kazandırır. Allah'ın rızasını, dostluğunu, sevgisini kazandırır. Hiç bundan daha büyük nimet olur mu? İstememiz gereken nimet bu nimettir. Ve bu nimet, evet. <gülüyor> Allah'tan gelen nimettir, hesapsız nimettir. Bununla beraber özel nimettir. Ee, böyle nimetleri istemek yerine istememiz gereken Allah'ın muhabbetidir, yakınlığıdır, rızasıdır. Allah'a kul olmaktır. Evet, Ya Rabbi seni seviyorum deyip. O sevgiyi her zerremizde hissetmektir, tatmaktır. Evet. Başımızı secdeye koyduğumuzda evet, Rabbimizin huzurunda yokluğumuzu tatmaktır. Rabbimizin tecellisini tatmaktır. Yakınlığını tatmaktır. En büyük nimet. En büyük rızık. En büyük ikram. Evet. Efendim Fransa'dan Mine İmiz. Hayırlı akşamlar. Yine çok güzel bir program. Takva, iman Allah vergisi midir? Hakkî mümin olmak için zamanı var mı? Neden insan olarak gel git yaşarız? Teşekkür ederim demiş efendim. Evet. İnsan bir yolcu gibidir. Gel git yaşamamız ondan dolayıdır. Yolu yürürken bazen böyle sağ tarafa kayarız. Bazen sol tarafa kayarız sağ tarafa böyle kaydığımızda manevi tarafa meylettiğimizde manevi olarak kendi kendimizle beraber olduğumuzda Allah'a yakınlığı tadar dost doğru yolda olmuş oluruz. Bazen sol tarafa böyle kayarız. Evet, nefsimiz bizi çeker, dünya bizi çeker, başkaları bizi çeker. Evet, o durumda da böyle gelgit hali yaşarız. Tabiri caizse evet, yolcu yolda yürürken Bazen böyle sağa sola yalpa yapar. Elbette ki bunun bir sonu vardır. Sonra kendini düzeltir, kendini toparlar, o kendisini sağa sola salyan şeyleri bırakır, gönül bağını bütünüyle Allah'a bağlar, evet. Allah'ın ipine sımsıkı sarılır ve hiç sarsılmadan evet, yola Rabbine koşmaya, yürümeye devam eder. Takva elbisesi, kulun çabasıyla, gayretiyle kazandığı bir elbisedir ki bu elbise nurdan bir elbisedir. Bu elbise onu korur, korumalıdır. Allah bu elbiseyi evet, ikram ederken takva aynı zamanda velayet halidir. Mümin takvali olduğunda o artık velidir. Bununla beraber koruluyor, Allah onu koruyor. Allah'ın ona giydirdiği o takva elbisesi onu korur. Bu manevi elbisedir. Öyle burada et de Allah sizin için sizi koruyan elbiseler indirmiştir. Süs olan elbiseler indirmiştir. Ama hepsinden hayırlı olan bir de takva elbisesi vardır. İndirmiştir size, ikram ediyor. Bir kul o takva elbisesini giydiğinde bu takva elbisesini nasıl giyiyor? bir mürşidi Kamil'le beraber olan mürşidi onu o elbiseyi giymeye layık hale getirmeye çalışır. O mürşidini dinledikçe o elbiseyi giymeye hak kazanır. Takva elbisesini giymiş biri nasıl biridir? O Rabbini istiyor. Bununla beraber Rabbinin gazabına sebep olacak Kendisini Rabbinden uzaklaştıracak şeylerden de kendisini korumaya çalışır. Hatta böyle dışarıdan böyle bir etkiyle karşı karşıya kaldığında elbisesi, giydiği elbise, o nurdan elbise onu korur. O böyle yanlışa tenezzül etmez. Rabbine itiraz etmez, Rabbine şirk koşmaz. Rabbinin rızasını gözetir, Rabbini ister ahireti dünyaya tercih eder, Rabbini kendi nefsine, kendi canına tercih eder. Bu takva elbisesi giymiş ve elbise üzerindedir. Bu elbisenin yıpranmaması için çaba gayret sarf eder. Yaptığı yanlışlar, hatalar, kusurlar elbisenin yıpranmasına sebep olur. Eğer elbise yıpranırsa hemen tövbeyle, istiğbarla, ibadetle, zikirle ne yapar? Onu hemen tamir etmeye, düzeltmeye o yıpranma halini gidermeye çalışır. Kul bu elbiseyi giydiğinde mutlaka manevi bir harida beraberinde tadar. Neyi tadıyor? Allah'a yakınlığı tadıyor. Allah ile beraberliği tadıyor. Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven bir kul olduğunu tadıyor. Biliyor. Evet. Bunun için biraz çaba gayret gerekiyor. O biraz çaba gayretten sonra Allah bunu kuruna ihsan ediyor. ikram ediyor. Bu elbiseyi, bu takva elbisesini ona giydiriyor. Ve bu velayet elbisesidir. Velayete ilk adım elbisesidir. Yolculuk devam ediyor çünkü. Evet, takva sahibi birine e, veli demek doğrudur. O velidir. Takvasız veli olmaz zaten. Veli ise onun takvası vardır takva elbisesi vardır. Evet. Başka soru var mıydı? Efendim, takva ve iman Allah vergisi midir? Hakkın mümin mümin olmak için zamanı var mı? Evet. diye sormuş. İnsan evet. olarak tam orayı söyledim zaten. Takva ve iman Allah vergisi midir? Evet. İmam Allah vergisidir. Takvayı biz kazanıyoruz. O da Allah vergisidir. Ama bizim onu hak etmemiz gerekir. Allah imanı verir. Bununla beraber bizim o imanı korumamız gerekir. Kur, kendini bildiği andan itibaren Rabbini tercih ederse, bunun için çabasının gayretini sarf ederse Allah o iman nurunu kalbine indirir. O da ona sımsıkı sarılır, yola devam edince, tavrını ortaya koyunca Allah o elbiseyi ona giydirir. Evet, hepsi Allah'ın ikramıdır ama kulun çabasının gayretinin sonucudur. İman da öyle, takva elbisesi de öyledir, takva da öyledir. Allah onu ikram ettikten sonra bir de onu korumak gerekir. Muhafaza etmeye çalışmak gerekir. Yolu yürümeye, devam etmeye çalışmak gerekir. Efendim, Kemal Kalender isimli bir izleyicimiz, anne babanın kabul etmediğimiz görüşlerine, onların helalliklerini kullanmaları ile razı edilmeleri arasındaki çizgimiz ne olmalıdır? Evet. <Gülüyor> mutlaka anayı, babayı razı etmeye çalışmamız gerekir. Onların söylediği yanlış olsa bile, yanlış şeyler söyleseler bile, mutlaka kendilerine göre Söyledikleri doğrudur. Eğer onun yanlış olduğunu söyleyeceksek kırmadan, incitmeden, rencide etmeden onu söylememiz gerekir. Eğer o yanlış, Allah'a göre yanlışsa bunu böyle yapmamız gerekir. Başka konularda müdahale etmek doğru değildir. Ama fikrimizi sorarsa Fikrimizi beyan ederiz. Diyelim ki ana baba farz edelim ki Hristiyan olsun. Bu durumda evet, Allah ayet-i kerime de buyurdu. Dünyadayken onlarla güzel geçin dedi. Onlarla yine güzel geçinmemiz gerekir. Yine hakkı tavsiye etmemiz gerekir. Hakkı davet etmeye çalışmamız gerekir. Ama edeple. onları kırmak, herhangi bir şekilde üzmek veya itiraz etmek doğru değildir. Hakkı söylemek başka bir şey. Evet, hakkı söylerken de evet, incitmeden ne burada ayet-i kerimede? En güzel söz neyse Rabbinin yoluna hikmetle davet et. En güzel söz neyse onu söyle. Bütün insanlar için bu geçerlidir. Anaya, babaya bin kat daha fazla geçerlidir. Onlar hangi Hakkını kullanırsa kullansın, hakkını helal etme e, açısından. Eğer onlara zulmediyorsak, onlara karşı saygısızlık yapıyorsak, haksızlık yapıyorsak, bu durumda hakkını helal etmeme hakları vardır. Ama şunu şöyle yaparsan, hakkını helal etmem. Ama sen onda hayır görüyorsun. Evet, böyle bir durumda, onun böyle bir hakkı yoktur. Böyle bir hakkını kullanamaz. Ona haksızlık edersen, bu hakkını kullanabilir. Ona zulmedersen, anaya babaya zulmedersen, haksızlık edersen, saygısızlık yaparsan, evet, bu hakkını kullanabilir ama kendi hayatın için aldığın kararlarda, yaptığın işlerde böyle bir hakkı yoktur. Böyle bir hakkını kullanamazsın. Söylese bile böyle bir hakkı yoktur. Evet. Efendim, Hindistan'dan buğul Selam olsun. Herkese hayırlı yayınlar dilerim. Aleykümselam. Hocamıza vav wow harfinin manasını ve öğretisini, ayrıca aşkın vav wow hali ne demektir diye soracaktım. Tekrar hayırlı yayınlar demiş, teşekkürler demiş. De teşekkür evet. ederiz. Bütün harflerin bir manası vardır, içerdiği bir mana vardır. İçerdiği mana Allah'ın isimleriyle ilgilidir. El esmaul husna ile ilgilidir. Eğer biz harfleri el esmaul husna üzerinden e, anlamazsak doğru anlamış olmuyoruz. Kendi kendimize mana yüklemiş oluruz. Mesela vav harfi Allah'ın hangi isimlerine takabül eder? El Vedud, El Vahid, El Vekil. Hepsi de evet Vahid isimlerinde bir olan El Esmaul Husna'nın kendisine ait olduğu zat. El Vekil, kendisine güvenilmesi gereken, tevekkül edilmesi gereken. Neden? El Esmaul Husna ona aittir. O vahiddir de ondan. Neden güvenmemiz gerekir? Çünkü o Vedud'dur. Çünkü o seviyor. Seviyor, onun için güvenilmesi gerekir. Onun için bütün güzellikler ona aittir. Buna beraber bütün güzellikler ondan alınır. Kur bütün güzelliğini Allah'tan alır. Bütün güzelliği ondan aldığı gibi, o aşkı, muhabbeti de ondan alır. Hem kendisi Rabbine güvenir, hem güvenilmeye layık olur vekil isminin tecellisine masar olduğundan dolayı. Evet, bu harfini böyle anlamak gerekir. Bir de ayetlerde bir kelimenin başına geldiğinde Allah onunla yemin eder. Eğer bir şeye yemin ediliyorsa o kıymetli ve değerli demektir. O e, yemin edilmeye layık değer demektir. Bununla beraber Allah her şeye yemin etmiştir o. Vel asr. Asra yemin olsun ki. Ve duha. Evet, kuşluk zamanına, güneşin doğuşuna yemin olsun ki. Ve Geceye yemin olsun ki. Ve şems ve kader. Güneşe, aya yemin olsun ki. Her şeyi kap kapsadı. Onun için Allah'ın yemin etmediği hiçbir varlık kalmamıştır. Yoktur. Aynı şekilde wow harfiyle yemin etmiştir bunlara. Bütün varlık Allah'ın tecellisinden, Allah'ın muhabbetinden, Allah'ın el esma ol, Hüsnun tecellisinden. Dolayısıyla her şey Allah'ın muhabbetinden vav harfi hepsini birden kapsamış oldu. Bence bu kadar yeter olsun. Evet. Efendim Sanduufadan Abdülaziz Karakuş. Selamun aleyküm efendimizin ellerinden öper. Saygılarımı ve hürmetlerimi sunarım. Bazı yakın akrabalarımın evlerine gitmiyorum. Sebebi hep paradan, krediden daha fazla kazanmaktan konuşuluyor. Herkes birbirine hava atıyor. Bir arkadaşım da bana gitmen lazım. Onlara Allah'ı ve ayetlerini anlat diyor. Ben de nerede muhabbet alıyorsam oraya gitmek istiyorum. Bu durumda nasıl yapmam lazım? Şimdiye kadar gitmediğim için yanlış mı yaptın? Allah razı olsun demiş efendim. Evet. Böyle bir durumda iki hali göstermemiz mümkündür. Hangi hal bize uygunsa o hali göstermemiz gerekir. Herhangi bir yere gittiğimizde, eğer biz oradan istifade ediyorsak, gittiğimiz yer doğrudur. Veya onlar bizden istifade ediyorsa, Bizim onlara faydamız oluyorsa gittiğimiz yer doğrudur. Ama gittiğimiz yerden eğer zararla dönüyorsak biz onlardan istifade etmedik. Onlar da bizden istifade etmedi. Hatta tam tersine biz onların o konuştuklarıyla gönlümüz dağıldıysa, bozulduysa, kirlendiyse evet, doğrusu nedir? Oraya gitmemek. Bu tercihi bizim yapmamız gerekir. Bu kararı bizim vermemiz gerekir gittiğimiz yere fayda mı götürüyoruz? Yoksa oradan zararla mı dönüyoruz? Eğer fayda verecekse evet öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede eğer fayda verecekse ögüt ver. Fayda vermeyecekse evet, senin gidip orada ögüt vermen doğru değildir. Bir işe de yaramaz. Ama bir araya geldiğimizde yine de bizim ögüt vermemiz gerekir. Allah'ın ayetlerini hatırlatmamız gerekir. Ahireti hatırlatmamız gerekir. Kulluğu hatırlatmamız gerekir ama oraya gitmedik diye sorumlu duruma da düşmeyiz. Kendimize bakmamız gerekir. Önce biz kendi kulluğumuzdan sorumluyuz. Rabbimizi zikretmekten sorumluyuz. Bir yer bizi eğer kirletirse, evet orada bulunmamak bulunmaktan daha hayırlidir. Yani kendi durumumuza bakacağız. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Aydan Kılıç Selam hocam nasılsınız demiş efendim Hamdolsun Allah razı olsun Allah sizi başımızdan gönlümüzden eksik etmesin Hocam size sorun Ben üniversite okuyorum Ailemden gizli size tabi oldum Duyduklarında verecekleri Tepkiyi bilip korktuğum için Söylemiyorum Derse gidiyorum bahanesiyle evden çıkıp Size geliyorum Sohbetinize katılıyorum Yalan söylemek zorunda bırakılıyorum Sizce bu konuda ne yapmalıyım Allah'ın rahmeti ve merhameti üzerimizde olsun. Tüm birdaşlara da dua ve selamlar olsun demiş. Allah razı olsun. Allah yolunda yürümeye çalışırken, Allah'a kul olmaya, abd olmaya çalışırken, Rabbimizi zikretmeye çalışırken eğer birileri ona mani oluyorsa, engel oluyorsa, eğer gittiğimizden, böyle yaptığımızdan dolayı sorun, sıkıntıyı çıkarıyorsa, bu durumda biz de bahaneler üretiyorsak, evet, ona yalan konuşmak demek doğru değildir. Bahane ürettik sadece. Onlar zarar görmesin diye, sorun olmasın diye, sıkıntı olmasın diye. Daha doğrusu, şeytana taviz vermemek için. Şeytanın onlarla oynamaması için. Eğer başka bahaneler ürettiysek ona yalan söyle yalan konuştuk demek doğru değil. Hakkı söylemişiz. Doğruyu söylemişiz. Güzel yapmışız. Sadece yanlış olmasın diye bahane üretmişiz. Mesela Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatu vesselam. İki kişinin arasını düzeltmek için söylenilen yalan olmaz. Yani söyledikleri doğru olmasa da o yalan değildir. O yalan konuşmuş olmaz dedi. Evet. Biz de kulluğumuzu yaparken, kul olmaya çalışırken sorun sıkıntı olmasın diye söylediklerimiz, konuştuklarımız yalan olmaz. Ya öyle yaparız ya da tavrımızı ortaya koyar, gerekeni yaparız. Bizi yaratan onlar değildir. Bizi yaratan Allah'tır. Evet. Dolayısıyla ne buyurmuştu Hazreti Ali Efendimiz? Resulullah Efendimiz Evet, i̇mana davet ederken Hazreti Ali Efendimiz 10 yaşlarında bir çocuk. Önce Hazreti Hatice annemiz iman ediyor. Sonra Resulullah Efendimiz bir büyüge evet, tebliğ eder gibi davet eder gibi 10 yaşındaki çocuğu imana davet ediyor. Anlatıyor, izah ediyor. Evet, Hazreti Ali Efendimiz ne demişti? Ya bana biraz müsaade etseniz biraz düşünsem Olur demiş. Git düşün. Evet gidiyor yatakta tabii kıvranıyor sağa sola, sonra kalkıp geliyor. Ben diyor düşündüm, taşındım. Allah beni yaratırken anama babama sormamıştı. Anama babama sormayı düşünüyordum, anama babama sormamıştı. Ben Allah'a iman ederken, Allah'a kul olurken, onun göndermiş olduğu Resulü'nü kabul ederken, niye anama babama sorayım? Ben iman ediyorum. Evet, biz de Allah'a kul olurken kimseye sormuyoruz. Hiç kimseye sormuyoruz. Ve hiçbir engeli önümüzde tanımıyoruz. Herkese hakkını teslim ediyoruz. Anaya, analık hakkını, babaya, babalık hakkını, büyüklerimize, büyüklük hakkını, eşse, eşimize eşlik hakkını tanıyoruz. O hakkı onlara veriyoruz. Ama Rabbimizin hakkını da kimseye teslim etmiyor. Kimseye de müdahale ettirmiyoruz. Hiç kimse bize Allah'a kul olma, Allah'a ibadet etme diyemez. Böyle bir hakka sahip değildir. Sormak lazım. Sen mi benim Rabbimsin yoksa Allah mı? Onun için bu yolda engel tanınmaz. Hiç kimseye hiçbir şekilde tavizde verilmez. Ama sorun olmasın diye, sıkıntı olmasın diye, iyilikle, güzellikle olsun diye ne yapılır? Gerektiğinde onu gizleriz. Gerektiğinde bahane üretiriz. Ama bir gün mutlaka öğrenirler. Evet. Ya onlar da Allah'a kul olmaya çalışır. Bizimle beraber kazanırlar. İnşallah halimizle, tavrımızla bunu ortaya koyarız. Onlar da halimizle, tavrımızla o manevi olarak o güzelleşmemize bakarlar. O güzelliği nasıl, nereden aldığımızı öğrenince onlar da inşallah bizim gibi yapmaya, bizimle beraber olmaya çalışırlar. Evet. Efendim İstanbul'dan Rafet Danışmaz selam olsun size ve tüm derviş kardeşlerimize demiş. Allah razı olsun. Efendim siz kelimelerin ve cümlelerin bittiği yerdesiniz. Bizim gönlümüzde inşallah size söylenecek bir şey de yoktur. Sizin hakkınızı size hamd alemler Rabbi olan Yüce Allah Celal Celaluhu teslim etmiş inşallah. O sizi sevmiş ve bizim gönüllerimize, kalplerimize de sevdirip gönüllerimizi sizinle birleştiren Rabbimize sonsuz hamd olsun. Sizi rüyamda gördüm efendim. Rüyamda sizin yanınıza vardım ve biraz konuştuk. Fakat aklımda şu cümleleriniz kaldı. Bana çok renkli, güzel, pahalı kıyafet giyiyorsunuz dediniz. Fakat ben bir yanlış mı yaptım yoksa nedir bunun hikmeti Efendimiz? Size uzağım yani İstanbul'da fakat gönlüm çok yakındır inşallah. Sizinle nasıl görüşme imkanımız olur? Telefonla olabilir mi? Saygılar ve selamlar. Allah Celle Celaluhu sizin ve bizim yardımcımız olsun inşallah. Allah razı olsun. İnşallah görüşmek mümkün olur, nasip olur. Ee, bu arada elbette ki çok arayan arkadaşları vardır. Eğer bütün kardeşlerimizle görüşme e, imkanımız olsaydı elbette ki görüşürdük. E, genelde böyle sıraya koymaya çalışıyoruz. Sırası gelinlere fırsat buldukça, imkan buldukça görüşmeye çalışıyoruz. Bu konuda kardeşlerimiz e, bizi mazur görsünler. Aynı zamanda e, kusura bakmasınlar ama mutlaka e, yeri sırası geldikçe e, bazen bu aylar sürebilir. Kardeşlerimize ulaşacağız inşallah, görüşeceğiz inşallah. Rüyada böyle süslü, e, renkli, güzel elbiseler giymek demek manevi olarak e, aldığımız o maneviyata deralete ediyor renk renk olunca renkli o manadadır. Allah'ın farklı farklı isimlerinin tecellisini alıp üzerinde göstermek demektir. Güzellik üzerinde görünüyor demektir. Allah'ın isimlerinin güzelliği üzerinde görünüyor. demiş oluyoruz kardeşimize. Evet, Allah mübarek etsin. Efendim harcamayı uyarıyorlar <gülüyor> aslında süre bakımından. Evet. Belki Sorular bitirelim yoksa devam edelim siz bilirsiniz artık. Devam edelim biraz. Tamam. Efendim İngiltere'den Saadet isimli bir izleyicimiz. Sayın hocam sizi Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Sorum Sahif Secdesini açıklar mısınız? Açıklarsanız sevinirim demiş efendim. Evet, Allah razı olsun. Bu arada dışarıdan arayan kardeşlerimize evet. Hollanda'dan, İngiltere'den, Hindistan'dan, Almanya'dan o Azerbaycan'dan kardeşlerimize selam olsun. Oradaki bütün kardeşlerimize selam olsun. Sehiv secdesi namazın farzlarından herhangi birini eksik yaptığımızda veya herhangi bir şekilde yanlış yaptığımızda onun o eksigin tamamlanması için, o yanlışın düzeltilmesi için yapılan secdedir. Selam veriyorsun. Evet, bir tarafa ve iki tarafa selam veriyorsun. Bir daha. iki sefer secde edip tekrar etahiyatı okuyup selam veriyorsun. O yaptığın secdeler o eksikleri tamamlasın diyedir. Eksiklerimiz tamamlasın diyedir. Ya da acaba üç rekat mı kıldım, dört rekat mı kıldım diye bir tereddüt yaşarsa eğer üç rekat kılmışsa selam vermişler Üç rekat kalmışsa bir daha sev secdesi yaptığında o yaptığı iki secde o bir rekatın yerine geçsin diyedir. Ee, sev secdesini zaten sev demek, sehvetmek, unutmak manasında herhangi bir eksik kaldıysa, unuttuysa, yanlış yaptıysa, onun o eksigin o unuttuğu şeyin tamamlanması için yapılan secdedir. Ee, namaz tamamlansın diyedir. Allah ikram etmeyi diliyor zaten. Eğer e, eksik olsa bile o secdeyle e, Rabbimiz onu tamam olarak kabul eder. Resulullah Efendimiz böyle öğretmiştir. Onun için bizim de yapmamız gereken şey budur. Ama Allah e, ayet-i kerimede buyuruyordu. E, Ma'un suresinde Veil evet, olsun o namaz kılanlara. Onlar namazlarında sehv ederler. <gülüyor> Ellezinehum evet. sahun. Bu sehiv başka sehivdir. Eğer biri namaz kılarken namaz kıldığının farkında değildir. Namazda nerede olduğunun, Rabbinin huzurunda olduğunun, mirajda olduğunun farkında değildir. Namazında etmiş. Namazı sadece görüntü olarak vardır. Namazın içi boş. Böyle bir sehv hali o sehiv secdesiyle tamamlanacak şey değildir. Namazı kılarken Rabbimizin huzurunda durmaya çalışıyoruz. Bunun için çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz. Onu tatmaya çalışıyoruz. Zahiri olarak bir şey eksik kaldığında o sehiv secdesiyle o tamamlanıyor. Ama hiç Allah'ın huzurunda olduğumuzu tatmadık. Miraçta olduğumuzu tatmadık. Ya kenabdu ve ya keneslein derken bunu Rabbimize söylemediysek bütünüyle namazımız sehiv halinde olmuş oldu. Evet. Allah onlara mümin demedi. Müslüman demedi. Sadece namazları göstermeliktir dedi. Gösterişten ibarettir dedi. İçi boştur dedi. Evet, namazımızın sehiv harinde olmaması için yapmamız gereken şey, gönlümüzü Rabbimizin huzurunda tutmaktır. Rabbimizle beraber olmaktır. Mirajda durmaya çalışmaktır. İnşallah bunu yaptığımızda, bir an bile Rabbimizin huzurunda olduğumuzu tadarsak, inşallah o namaz Allah'ın kabul ettiği bir namazdır. Huzura çıkan bir namaz, bizi Allah'ın huzuruna miraca çıkaran bir namaz olmuş olur. Allah eksiklerimizi inşallah tamamlar. Zahiri olarak eksik yapılmışsa sev secesiyle onu da tamamlamış oluruz inşallah. Efendim Nurhan Aysal Çerkezköy. Hayatıma giren en güzel şeysin şeysin derdim evladıma. Yanılmışım. Hayatıma giren en güzel şey sizsiniz efendim. Aman duymasın gene kıskanır sizi. Eğer sizi tanımasaydım gereği gibi iman etmeyi bilemeyecek doğru yolda olduğunu sananlarla beraber evladım da dahil sahip olduğum bütün güzellikleri kaybedecek. Sonunda gerçekten her şeyimi kaybedecektim. Bir kazancım var ise buna vesilesizsiniz. Ebediyen kazancım olur musunuz? Allah'ın izniyle bütün sevgi, saygı, hasret ve muhabbetle ellerinizden öperim. Allah razı olsun Duran kardeşimize e, ayrıca teşekkür ediyoruz. E, gülleri için o da bizim e, en güzel güllerimizdendir. Bütün mesele gönüllerin böyle beraber olmasıdır. Birbirimizi Allah için sevmemizdir. Allah için Allah'ın rızasını, yakınlığını kazanmak için beraber yürümemizdir. Allah bizi bir ve beraber görmek istiyor. Allah'ı sevenler mutlaka birbirlerini severler. Birbirlerini severken bu sevgileri Allah'a gider. Allah o sevgiyi kendisine kabul eder. Allah için olan her sevgi böyledir. Biz de kardeşlerimizi severken sevgimiz Allah'a gider. Allah için sevdiğimizden dolayı kardeşlerimiz bizi severken onların sevgisi de aynı şekilde Allah'a gider. Dolayısıyla evet, her halükarda Allah'ın sevgisini kazanmış oluruz. Sevgi Allah'a gidince Allah'ın sevgisine layık hale gelmiş oluruz. Allah bizi birbirini sevenlerden eylesin. Allah'ı sevenlerden eylesin. Allah'ın sevdiği kullardan eylesin. Bütün kardeşlerimize, müminlere Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi üzerlerine olsun inşallah. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi arzu ediyoruz. Efendim sevim, dincel, Selamun Aleyküm Hocam. Sizi Aleyküm. seviyor ve dinliyoruz. Bize de bir selama razıyız. Allah razı olsun demiş efendim. Kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın rahmeti, selameti onların üzerine olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Efendim Mersin'den Halil İbrahim Şimşek. Selam olsun sevgili hocam ve sevgili Muhammed abi demiş. Benim size sorum bir erkek neden kadın olur? Neden kadın erkek olur? Burada kişinin düştüğü hatalar nelerdir? Çünkü sizin açıklamalarınız bizler için önemli. Sizi tanıyanlar en azından böyle biliyorlar. Tanımayanlar ise Allah'a onlara da sizi tanımayı nasip etsin. Sizleri seviyoruz. Allah sizlerle beraber geçecek hayırlı uzun bir ömür nasip etsin. Allah'a emanet olun demiş efendim. Öncelikle insanın kendini tanıması gerekir. Kendisinin Allah'a ait olduğunu anlaması gerekir. Eğer biri Rabbi ile olan yakınlığı tadarsa Rabbinin kendisini yarattığını hay ve kıyım olarak varlıkta tuttuğunu, diri tuttuğunu, her anda kendisiyle beraber olduğunu her anda Kendisini bir imtihana tabi tuttuğunu bilir ve anlarsa, yanlış yapması mümkün değildir. O zaman sorun nerededir? Bunu anlamamaktadır. Kendini tanıyamamaktadır. Kendisine sadece zahiri bir varlık olarak baktığında, zahiri olarak gördüğünde, evet bu arada yanlış yollara sapabilir, yanlış tercihlere düşebilir, hiç farkında olmadan bir de bakar ki kendini kaybetmiş. Sadece manevi olarak değil, zahiri olarak da kendini kaybetmiş. Her ne olursa olsun, o ki Allah yaratmış, o ki insandır, mutlaka hep beraber birbirimize yardımcı olmamız gerekir, destek olmamız gerekir. Ebedi hayatı kazanabilmek için, kim hangi halde olursa olsun, mutlaka Allah'a dönme imkanı vardır, tövbe etme imkanı vardır. Evet hep beraber birbirimize yardımcı olacağız inşallah. Kim hangi halde olursa olsun eğer yardıma merhamete muhtaçsa alemlere rahmet olan Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi bizim de kendi çevremize rahmet olmaya çalışmamız lazım. Evet. Efendim Bandırma'dan Yusuf Öztürk selamun aleyküm. Kalbi zikrin faydaları nelerdir? müritte ne gibi haller oluşabilir? Kalbin zikri. Kul her anda Allah demelidir. Her halükarda, her halinde Allah demelidir. Eğer bir gönül Allah'ın muhabbetiyle dolarsa o kalp Allah demeye başlar. Öyle ki mesela bir Dışarıya aksedem tarifini söyleyeyim. Mesela gece yatıyor, gece uyanıyor veya sabah uyandığında, herhangi bir saatte veya uyandığında bakar ki zikirle meşguldür. Kalbi Allah diyor, dili Allah diyor. Ama tam olarak kendine gelince o zikir kesiliyor. Veya kendini namazda görüyor, secdede görüyor veya uyanlığında kendini sabah namazını kılıyor olarak görür. Bütün bunlar hepsi gönlün halidir. Gönlün zikridir, gönlün secdesidir. Gönül eğer üzerindeki o perde incelmiş veya e, kalkmışsa onun hali aynı şekilde dışarıda akseder. Evet, gönül hali gönlün tek bir sıfatı vardır. O da sevmektir. Eğer biz kendi kendimizde, kendi gönlümüzde Allah'ın nefetiyle ruhla beraber olursak, gönül hali, aşk hali olur, muhabbet hali olur. Dolayısıyla zikir hali olur. Ve kul bu zikir halini, evet bazen e, ayırken de duyabilir, hissedebilir. Bazen de e, uykudan uyanırken, kendine gelirken onu farkına varabilir. Bazen mesela hiç elinde olmadan Allah'ın herhangi bir ismini zikrediyor olabilir. Evet, gönlün o gıdaya ihtiyacı vardır. O ismin nuruna ihtiyacı vardır. Hangi ismi zikrediyorsa ona ihtiyacı vardır. Evet, gönlün zikri vardır. Bununla beraber herkeste de farklı farklıdır. Herkese ait özel bir haldır. Gönül zikri, gönlün zikir hali kimde nasıl tecelli etmişse ona göredir. Eğer biri bir müşil ikamele tabi ise haline ona arz etmesi lazım? Cevabı ona göre alması gerekir. Evet, ne yapılması gerekir? Nasıl yapılması gerekir? Ya da içinde bulunduğu haldedir. Öyle öğrenmeye çalışması, anlamaya çalışması gerekir. Efendim, izninizle iki mesajla beraber. Evet. Sizi fazla yormayalım. Buyurun. Efendim Bandırmadan mümin tufan, bandırmadan hocamıza sevgiler. Ne olur Allah. bize dua edin demiş efendim. Allah razı olsun. Bütün kardeşlerimize evet, duamız Allah bizi zatına layık kul eylesin, abd eylesin. Allah bizi sevdiği, razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Ben son olarak Derya Akka'ya selamun aleyküm. aleyküm selam. Nurumuz, güneşimiz olan Pir Hazretlerine sonsuz muhabbetlerimizi arz ediyoruz ve onun himmetine sığınıyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. Biz de bütün kardeşlerimize evet, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Kıymetli izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programımızda kalan sorularınızı inşallah Efendimiz'e yönelteceğiz. Buluşuncaya dek hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız efendim.